Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alali ve sahbihi ecmain. Efendim bugün mektubat mecmuasından, 28. mektuptan Şükür Risalesini paylaşmaya çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa yusebbi hamdihi. Kur'an-ı mucizül beyan tekrar ile, Efe la yeshkurun fe la yeshkurun ve sanazish-shakirin. Lein shakartum la zidannakum belillahi fa'budu ve kum minash Gibi ayetlerle gösteriyor ki halik Rahman'ın ibadından istediği en mühimiş şükürdür. halik Rahman'ın ibadından istediği en mühimiş şükürdür. Furkan Hakim gayet ehemmiyetle şükre davet eder ve şükür etmemekliği nimetleri teksip ve inkar suretinde gösterip "Fibi yale yarabüküm etukediben" fermanıyla Suri Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyoruz. Şükürsüzlüğü bir teksip ve inkar olduğunu gösteriyoruz. Evet. Şükreden yukarıda zikretmiş oldu ayet-i kerimeler. Hani şükreden, hani şükreden, şükredenleri mükafatlandırırız. Şükrederseniz artırırım. Bilakis Allah'a ibadet edin ve şükredenlerden olun. Mealinde ayet-i kerimeler var. Bütün bu ayet-i kerimeler gösteriyor ki halik Rahman'ın ibadından istediği en mühimi şükürdür. Yani Allah bize ne ister? Dendiğinde şükür Karşımıza çıkıyor. Bu ayet-i kerimelerin işaretiyle. Halik-i Rahman. Yani İfadelerde özellikle seçilmiş. Kainatta bir açıdan baktığımız Cenab-ı Hakk'ın hallakiyetini müşahede ediyoruz. Diğer taraftan rahmetini. Evet. Hallakiyetle rahmet, celalle cemalin beraber tecellisi, yani azametiyle beraber bize bu kadar iltifat eden bir Rabbimiz var. Bu azametli ve bu kadar da bize şefkatli olan Rabbimize karşı Bizim nasıl muhatap olacağımız konusunda insan fikir yürüttüğünde ayet-i kerimeler işaret ediyor ki sizin için en mühimiş şükürdür. furkan hakimde gayet ehemmiyetle şükre davet eder. Ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip. Bu da çok önemli bir nokta. Yani şükür etmemek sadece şükürsüzlük değildir. Şükür etmemezliğin diğer bir adı var ki nankörlüktür. Yani birisine sadece şükür etmeseniz yani pasif bir duruş anlamına gelir ama şükür etmemezlik aslında aktif bir şeyi ortaya koyuyor. Ciddi bir nankörlük söz konusu. Evet, Teşekkür etmiyorsanız birine sanki size yapmış olduğu iyiliği görmüyorsunuz anlamına geliyor. Dolayısıyla bize bir bardak, bir bardak su veren bir insana bile teşekkür etmezsek bize tavır koyuyor bir şey değil diye serzenişte bulunuyor bir anlamda. İşte ayet-i kerimelerde de bu ciddiyetle vurgulanıyoruz. Febe iyelay rabbiküme tukeziben fermanıyla. Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayet tehdidi, şu ayet ile tehdit ediliyor. Evet yani Kur'an-ı Kerim hakimdir ve belîdir. Yani her şey yerli yerince söyler. Dolayısıyla gereksiz tekrarlar yoktur. Her bir tekrarın kendi yerinde çok ciddi bir önemi vardır. Ama aynı surenin içerisinde tam 31 defa "Şimdi Rabbinizin hangi aitlerin, hangi nimetlerini inkar ediyorsunuz?" diyor. Yani dolayısıyla inkarla suçluyor. Nimetleri inkarla suçluyor. Dolayısıyla Burada çok önemli bir vurgu var. Hüsat onu ön plana çıkarıyor. Yani şükretmiyorsanız sanki inkar ediyorsunuz anlamına geliyor. Onun nimetlerin Allah'tan geldiğini inkar mı ediyorsunuz? Etmiyorsanız niye şükretmiyorsunuz? Gibi çok ciddi bir vurgu var. Evet. Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Şükürsizliğin bir teksip ve inkar olduğunu gösteriyor. Evet Kur'an Hakim. Nasıl ki şükrü netice-i gösteriyoruz. Yani yaratılışın neticesi, yani kainat sanki şeker, e, şeker imal etmek için kurulan bir şeker fabrikası gibi, şükür imal etmek için kurulmuş bir fabrika bir anlamda. Evet, o kainattan beklenen e, nihai mamül şükürdür. Kur'an bunu gösteriyor. Öyle de Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki, netice-i hilkat alemin en mühimi şükürdür. Sadece Kur'an, Cenab-ı kelam sıfatından gelen. E, Kur'an mı bunu anlatıyor? Hayır. Büyük bir Kur'an olan, kainat da aynı şeyi anlatıyor. Netice-i hilkat alemin en mühimi şükürdür diye hem Kur'an-ı Kerim hem de bu kainat bize anlatıyor. Aynı noktayı. Çünkü kainata dikkat edilse görünüyor ki Kainatın teşkilatı şükrü intac, intac edecek bir surette. Her bir şey bir derece şükre bakıyor, ona متوجه oluyor. Güya şu şecere-i en mühim meyvesi şükürdür ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Az önce ifade etmeye çalıştığım gibi, yani bir fabrika şeker imal etmek için kuruluyor. Şeker en başta düşünülüyor. Veya bütün fabrikanın bütün çarkları, bütün sistemi adeta onun için dizayn ediliyor. Dolayısıyla o fabrika, o şeker hedef alınarak dizayn ediliyor. Her şey ona bakıyor, ona göre düzenleniyor denilebilir. Aynı şekilde kainatta şükrü netice vermek üzere düzenlenmiş bir fabrika ya da şükür meyvesi için ekilmiş olan bir ağaç gibidir. Buradan en yüksek, en mühim, en âlâ ürün, şükür olarak ortaya çıkıyor. Çünkü hılkat-ı âlemde görüyoruz ki mevcudat-ı âlem bir daire tarzında teşkil edilip, içinde noktayı merkezi olarak hayat halk edilmiş. Yani kainat, öncelikle sanki hayatı e, netice vermek üzere dizayn edilmiş, bu belli. Ortasında hayat var kainat. Kainat, hayatın etrafında dönüyor bir anlamda. Hayatı netice vermek üzere. Bütün mevcudat hayata bakar. Hayata hizmet eder. Hayatın levasematını yetiştirir. Demek Kainatı halk eden zat ondan o hayatı intihab ediyor. Yani demek Kainatı seçkin makamda olan, hedef makamda olan şey hayattır. Evet. Bütün alemin aksamı, aktarı bütün çarkları hayatın içe vermek üzere hayatı devam ettirmek çalışıyoruz. Kainata baktığımızda bunu görüyoruz. Kainatın noktayı merkeziyesinde hayat var. Sonra görüyoruz ki şeyi hayat alemlerini bir daire suretinde icat edip insanı noktayı merkeziyede bırakıyor. Diğer taraftan da hayat da hayatın envayi çeşidi var. Onlarda da şuurlu bir hayatı yani insan hayatını nitelice vermek üzere adeta dizayn edilmiş gibi. Evet, hayata hizmet ediyor. Her şey, hayat da bütün aksamil insan hayatına ve insan şuuruna hizmet ediyor. Adeta zihayatlardan maksud olan gayeler onda temerküz ediyor. Bütün zih hayatı onun etrafında toplayıp ona hizmetkar musakhar ediyor. Evet. Dolayısıyla hayat için her şey dönüyor. Madem her şey hayata hizmetkar, hatta hayat da. Nebati ve hayvan hayatta insan etrafı insanın hayata etrafında dönüyor. Onlara hizmet ediyor bir anlamda. Dolayısıyla en merkezde insan bulunuyor. Demek Halıkü'z-Zülcelal zihayatlar içinde insanı intah ediyor. Alemde onu irade ve ihtiyar ediyor. Evet. Demek ki bir sultan muamelesi görüyor bir anlamda insan. En temelde, en zirvede o var. Hedef olarak. Sonra görüyoruz ki alem insaniyet de belki hayvanat alemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor ve noktayı merkezinde rızık vazedilmiş. edilmiş. Evet. İnsan da hatta hayvan da rızık etrafında koşturuluyor. Bütün nev insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taaşk ettirip onları umumen rızka hadim ve musakhar etmiş, onları hükmeden rızıktır. Evet. bütün hayvanat da hatta Bin noktayı nazarda insanlar da rızık etrafında, aşk derecesinde bir ilişki kurmuşlar. Rızkının peşinde koşuyor hayvanat. Ve insanlar da sabahlar evlerinden rızık için çıkıyorlar. Kalabalık caddelerde aslında seyretsek insanların en temel hedefleri rızıkları, ekmekleri olduğu anlaşılıyor. Evet. Bütün nev insanı ve hayvanatı adeta rızka ettirip, aşık edip onları umumen rızka hadim ve musahhar etmiş onlara hükmeden rızıktır. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki hadsiz nimetleri camidir. Evet, rızık da öyle basit bir kelimeyle söylüyoruz ama çok geniş spektrumu çok geniş bir mefhun geniş bir hazine gibi hadsiz nimetleri camidir. Hatta rızkın çok envandan yalnız bir nevinin tatlarını tanımak için lisanda kuvve-i zayika namında bir cihaz ile matumat adedince manevi ince ince mizancıklar konulmuştur. Bu kadar çeşit çeşit rızık yaratmış Cenab-ı Hak. Bu rızıklardan istifade edebilecek incecik incecik cihazlar bize derc etmiş. Evet. Demek ki bir yanda böyle muhteşem rızıklar dizilmiş ve her bir rızk ayrı ayrı tanıyacak tadacak. İnsanda da incecik incecik ölçüler, reseptörler bir anlamda konulmuş. Demek kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. Evet. Dolayısıyla bütün kainat rızkın etrafında dönüyor gibi bir mana çıkıyor. Evet. Madem cansızlar, canlılar için seferber, o canlılar da insan için seferber... İnsanlar da bir anlamda rızıkları etrafında seferber oluyorlar. Demek ki bu çaynıttı en merkezde rızık var. Şimdi görüyoruz ki her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış ona bakıyoruz. Öyle de rızık dahi bütün enva ile manen ve maddeten halen ve kalen şükür ile kaimdir. Şükür ile oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. Şimdi her şey madem rızık etrafında dönüyor, ona bakıyoruz. Öyle de rızık dahi bütün enva ile, manen ve maddeten, halen ve kalen şükür ile kaimdir. Şükür ile oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. Evet. Ortada böyle muhteşem bir ikram var, ziyafet var. Bu ziyafet ve ikramın olmazsa olmaz bir şeyi var. Bunu fark edip, bunu bize takdim eden, ikram edene karşı insanın şükür vazifesidir. Evet. Dolayısıyla bu çeşit çeşit e, nimetler insandan bazen sözle, bazen halle e, şükür istiyoruz. Çünkü rızka iştaha ve iştiyak bir nevi şükrü fıtridir. Yani hayvanlar akıl olmadığı için belki bunun farkında değiller ama rızkı olan bu aşk derecesindeki alakaları ve onun için koşmaları ve şevk içerisinde yiyip içmeleri onların manevi şükrü, fıtri şükrü. Ve telezzüz ve zevk dahi gayri şuuri bir şükürdür ki bütün hayvanatta bu şükür vardır. Yani yerken lezzet alması, keyif alması yiyip içtiği şeylerin kıymetini takdir etmesi anlamına geliyor bir anlamda. Bu da onlar akıllar olmadığı için yeterli bir şükür olarak görülebilir. Yalnız insan dalalet ve küfür ile o fıtri şükrün mahiyetini değiştiriyor. Şükürden şirke gidiyor. Ama insanda akıl diye bir alet var. Bu akıl aslında kendisinde gördüğü bütün zamanlar boyunca. yani Doğumundan o güne kadar muhatap oldu. Bütün zikirleri, bütün rızıkları beraberce düşünebilme potansiyeli var. Dolayısıyla bu kadar külli bir bakışa sahip. Hatta işte diğer varlıklara müteveccih olan nimetler de bir anlamda insana yapılmış bir nimet. Çünkü onlar da insana ve insanın hayatına hizmet ediyor. Dolayısıyla insan sadece kendi o günkü yediği nimetlerin ve muhatap olduğu nimetlerin şükrünü değil, hayatı boyunca muhatap olduğu nimetlerin şükürlerini, hatta kendisiyle alakadar bütün sevdiklerine ve ona hizmet eden canlılara da yapılan ikram insana yapılmış gibi oluyor. Çünkü insan insaniyet itibariyle sadece kendi zevkiyle lezzetlenmiyor. Diğer varlıkların lezzetlere muhatap olması da insana bir nevi lezzet ve keyif veriyor. Dolayısıyla insan aklıyla çok külli bir şükür hali elde edebilir. Ama akıl insana yol göstermekte bir alet olduğu gibi insanı yoldan çıkarmakta da bir alet olarak kullanılabiliyor maalesef. İşte bu kadar kıymetli bir cevher olan aklı yanlış kullanmak ki buna dalalet deniyor. Evet, insan dalalet ve küfür ile o fıtri şükrün mahiyetini değiştiriyor, şükürden şirke giriyor. gidiyor. Evet. Şükrün zıttı bir anlamda şirk. Yani gelen nimetlerin doğrudan Allah'tan bilinmemesi ve böylece şükredilmemesi bir anlam ifadidir. Nedir? Şirk. Yani demek ki o nimetin sen Allah'tan geldiğini anlamıyorsun, takdir etmiyorsun. Ki şükre, hamde ihtiyaç hissetmiyorsun anlamına geliyor. Üstad birçok yerde şükür ve şirki zıt kavramlar olarak gösteriyor. Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel, süslü suretler, gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridirler. Evet. Yani Cenab-ı Hak sadece rızkı, ihtiyacımızı görmek üzere yaratmıyor. Sadece hayatın devamı için yaratmıyor. Yoksa herhangi bir şekilde olabilirlerdi. Cenab-ı Hak yaratıyor ama nasıl yaratıyor? Öyle güzel kokular, öyle güzel renkler, öyle güzel tatlar veriyor ki onlara. Bu da insanı zevkini ve şevkini okşuyor, harekete geçiriyor. Evet. Kendine davet ediyor adeta varlıklar. Zihayatı şevke davet eder ve şevk ile bir nevi istihsan ve ihtirama sevk eder. Yani bir insanı bir coşturuyor adeta, harekete geçiriyor. İnsanın bunu fark etmesi ve memnuniyetini ifade etmesi ve dolayısıyla bunu kendisine takdim edene karşı insanın hürmet hisleriyle dolması gerekir. Ki normalde böyle olur, bir şükrü manevi ettirir. Demek insanın sadece kendisine müteveccih nimetlerin farkında olması, onları takdir etmesi bile manevi bir şükür. Ve zi şuurun nazarını dikkate eder istihsana tergip eder. Yani zaten insanı coşturup bunu kendine gönderene karşı metiye şiirleri okumasını ister bu kadar güzellik çünkü insanda bazı hissiyat harekete geçiriyor hayranlığını hayretini insan ifade edebilmesi lazım. Nimetleri ihtirama onu teşvik eder. Yani nimetlere saygı göstermeye gerektirir. Yani bu kadar bol bulunabilir. Bol bulununca kıymeti düşmüyor. işte tacetleri bununla alakalı lehul hamd cümlesini izah ederken 20. mektupta çok nefis izahlarda bulunuyor. Yani mesela bir elma, bir elmanın arkasında bahar tezgahı var. Bahar tezgahının arkasında güneş sistemi var. Dolayısıyla bir elmanın sana takdimi öyle çok kolay bir şey değil. Güneş sisteminin tam da bu şekilde olması ve dünyanın tam da bu şekilde güneşle münasebetinin kurulması... Dünyanın belli bir eğimde, belli bir ısıda olması, atmosferinin şöyle olması, böyle olması vesaire falan gibi belki binlerce denge sayılabilir ki o elma sana takdim edilebilsin. Dolayısıyla bir tek elmanın arkasında böyle muhteşem bir icraat var, bir kudret var ve tabii muhteşem bir rahmet var. Kainatı hükmedemeyen birisi bize bir elmayı takdim edemez. Üstad onu birçok kere değişik vecihlerle söylüyor. İşte pirenin midesini tanzim eden kim ise manzüme-i şemsiyeyi tanzim eden de odur. Bir tek pirenin bile rızkını Allah'tan başkası veremez. En küçüğünden hareketle en büyüklere karşı da zihnimizi Üstad bu şekilde e, okuşayarak terbiye ediyor bir anlamda. Evet. Dolayısıyla insanın kendisine teveccüh eden nimetlere karşı saygılı olması gerekir. Yani bir tek elmanın, bir tek zeytinin, bir tek kirazın arkasında nasıl muhteşem bir azamet ve rahmet var. İnsanın bunu fark etmesi lazım. İnsanın beklenen de sadece bu zaten. Onun ile kalen ve fiilen şükre irşad eder ve şükre ettirir ve şükür içinde en ali ve tatlı lezzeti ve zevki ona tattırır. Tabii şükür de bir başka lezzet ve keyif aslında. Yani şükretmek bir vazife ama böyle muhteşem bir vazifeye de muhteşem bir sevap lazım. Bu muhteşem sevap sadece ahirete ait de değil aslında. Dünyada da onun insan lezzetini ve tadını görüyor. Yani gösterir ki şu lezzetli rızık ve nimet kısa ve muvakkat bir lezzeti zahiriyesiyle beraber daimi hakiki hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifatı ı rahmaniyi şükür ile kazandırır. Yani geçici bir kaç belki damağımızı okşayıp geçiyoruz ve sonra bitiyoruz. Sadece bu kadar olmamalı. Bundan öte hatsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı rahmani şükürle kazandırır. Yani bunu Rabbim benim için bana özel olarak gönderiyor. Evet. Yani padişahın iltifatı gibi, iltifat-ı şahane elma bir elme kadar değer var ama bir padişah sana gönderdiğinde artık padişahın iltifatı ve teveccühü anlamına geldiği için kıymeti çok artıyor. İşte bize de ikram edilen her bir nimetin arkasında kainatın sultanından bir ikram var. Hiçbir şey tesadüfi değil. Her şey mutlak bir şekilde düzene tertibe nizama bağlanmış. Ve doğrudan biz kastedilerek o nimetler adeta her elimize geçen nimet üzerine ismimiz yazılmış bir şekilde geliyor tarzında bir ifade var. Üzerine ismimizin yazılmış olmadığı bir nimet bize isabet etmiyor bir anlamda. Dolayısıyla herkese özel muamele var. Bu da Rahman'ın bir iltifatıdır. İnsanın bunu hissedebilmesi başlı başına işte padişahın teveccühünü hissetmek gibi muhteşem bir lezzet oluyor ki o elmanın lezzeti onun yanında çok az kalır. İşte şükrettiği zaman insan bu manayı aleminde hissediyor. Yani kainatın sultanı bunu bana göndermiş. Yani demek ki bizi seviyor, bize iltifat ediyor tarzında. Yani Cenab-ı Hakk'ın insana teveccüh eden yüzünü fark ediyor insan. Yani rahmet hazinelerinin Malik-i Kerim'inin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkin manen tattırır. Evet, nimette inamı görmek diyor üstad başka yerde buna yani nimete bakar bakmaz nimeti verene hemen hatırlamak ve ona karşı vazifesini ifade etmek İşte bu vazife bizzat lezzet haline geliyor niye çünkü elmanın ayrı bir lezzeti var i̇şte elmanın arkasındaki bu iltifatı şahane lezzeti bambaşka bir lezzet işte rızık şükür vasıtasıyla o kadar kıymetli ve zengin bir hazine cami olduğu halde şükürsüzlükle nihayet derecede sukut eder ama insan şükrü yapmadığı zaman ne hale geliyor? Bu iltifat ve şahane kısmı kayboluyor başta. Sonra da birkaç dakikacık lezzetten sonra ne hale geliyor o nimet? Altıncı sözde beyan edildiği gibi, lisandaki kuvve-i zayika, Cenab-ı Hak hesabına yani manevi vazife-i şükraniye ile rızka müteveccih olduğu vakit, o dildeki kuvve-i zayika, Rahmeti i bi ilahiyenin hadsiz matbahlarına şakir bir müfettiş, hamit bir nazır Ali Kadır hükmündedir. Evet. İnsan Cenab-ı Hak hesabına bize vermiş olan bu tat duyusunu kullanınca çok farklı oluyor. Normalde hayvanlar ne yapıyor? Onunla bakıyor, hoşuna giderse tadı yiyor, gitmezse tükürüyor, bırakıyor. İltifat etmiyor. İnsandaki de böyle olmamalı. Bu kadarcık olamaz yani. Lisandaki kuvvet i zayika Cenab-ı Hak hesabına yani manevi vazife-i şükraniye ile rızka müteveccih olduğu vakit o dildeki kuvvet i zayika rahmeti i ilahiyenin hadsiz matbahlarına şakir müfettiş. Yani Cenab-ı Hak adeta bize bir cihaz vermiş, muhteşem bir cihaz ve sonra da mutfaklarına böyle kadri yüksek, kıymeti yüksek, seviyesi yüksek bir bakan, müfettiş görev vermiş adeta onları tattırıyor bak bakalım nasıl bulacaksın diye rahmetinden hasıl olan mutfaklarda biz istihdam ediyor bir anlamda. Yani böylesine bir muhteşem bir çeknici başı bir anlamda. Cenab-ı Hakk'ın rızıklarına karşı verdiği, rızka karşı. Bu çok yüksek bir makam. Bir müfettiş edasıyla her şeyi tatmak. Eğer nefis hesabın olsa, Kuvve-i Zayikan'ın çalışması, yani rızkı inam edenin şükrünü düşünmeyerek müteveccih olsa, Odüldeki Kuvve-i Zayika bir nazır Ali Kadır makamından Batın fabrikasının yasakçısı ve mide tavlasının bir kapıcısı derecesine sukut eder. Evet. Kadar yüksek bir müfettişlikte adeta bir kapıcı derecesine düşüveriyor insan. Nasıl rızkın şu hizmetkârı şükürsüzlükle bu dereceye sukut eder? Öyle de rızkın mahiyeti ve sahil hademeleri dahi sukut ediyorlar. Evet. Yani az önce söylemiştik bir fabrikanın en nihai muabülü şükürdür. Eğer o şükür yapılmazsa oraya atılan o kadar kıymetli malzemeler ne hale getiyor, geliyor? Kanalizasyona dönüyor adeta bir anlamda. Evet yani kainat insanın etrafında dönüyordu. Niçin insan etrafında dönüyor? Çünkü insanda bir şuur var. İnsanda bir kalp var. Bu şuur ve kalbiyle kainattaki bütün kainata müteveccih olan Bunca nimeti, bunca güzelliği insanın fark edebilmesi, ona hayret ve hayranlıkla mukabele edebilmesi, şuurla, bütün kainatı temsil eden Cenab-ı Hakk'a olabilmesi bekleniyordu insanda. Fakat insan bu vazifesini yapmayınca kendisine mütevecci olan bu kadar e, nimet ne hale giriyor? Evet. Dolayısıyla bir fabrikanın yani bu fabrikada kainat fabrikasının adeta Nihai ürünün insan katletmiş oluyor bir anlamda şükürsüzlükle. Mesela bütün kainat insandan şikayetçi olacak. En yüksek makamdan en edna makama inerler o nimetler. Kainat halıkının hikmetine zıt ve muhalif bir vaziyete düşerler. Yani kainatın sultanı kainatı bunun için yaratmamıştır. Yani kainat insana müteveccih, İyi de iyiydi, insandan ne bekleniyor? İnsandan beklenen işte kainat namına bu şükür vazifesidir. Sen bu vazifeyi yapmayınca kainatın en zirve varlığı insanın meyvesi ne peki? Hiç. Kainatın baş belası bir anlamda insan. Eğer iman olmazsa şükürle insan bu vazifeyi deruhte etmezse, omuzlaması. Şükrün mikyası kanaattır. Ve iktisattır, ve rızadır, ve memnuniyettir. Evet. Şükrün ölçüsü ne? Yani biz şükrediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bunun için ölçü lazım seher. İşte ölçüler diyor üstad. Şükrün mikyası kanaattir. Yani insana o güne kadar verilmiş olan nimetlere bir kanaat. İnsanın en temel şeylerden bir tanesi, nimet ciyetiyle kendinden yukarıdakilere bakmak. Ve yukarılara verilmiş olan şeylere karşı kıskançlıkla bakmak bir anlamda. Onun var benim niye yok. Ona verdi bana niye vermedi tarzında hep elinde olmayanlara bakarak insan değerlendiriyor hadiseleri. Bu da şükürsüzlüğe götürüyor insanı. Yani insanın müteveccühü olan nimetler insanın hakkı değil. Cenab-ı Hakın iltifatı ve teveccühüdür. Herkese ne kadar vermişse onunla memnun olabilmesi lazım. Zaten memnun olsa arttırırım. Şükrederseniz arttırırım. Yani hikayeti Kerim ile başlamıştım malum. Dolayısıyla yani öncelikle kanaat. Yani o güne kadar sana verilmiş olan nice nimetler var. İnsan yokluktan varlığa geldi. Taş olmadı, toprak olmadı, bitki olmadı, hayvan olmadı, insan oldu. İnsanlar içinde mesela Müslüman oldu tarzında insan bu kadar kendisine mütevazi olan nimetlere baktığı zaman bunların şükrünü dair edebilmesi lazım ama falan daha zengin ben daha zenginim. E falan daha güzel, ben ona nispetle daha güzel değilim. Falan daha uzun boylu boslu ben öyle değilim. Gibi bir iki basamak ve belki teferruat sayılabilecek konuda Cenab-ı Hakk'ın bazılarına o da imtihan vesilesi olsun diye farklı e, nimetler vermesini Anlayamıyor, hazmedemiyor. Bu kanaatsizliktir. Dolayısıyla insanın kendisine mütevezzü olan nimetlere kanaat etmesi lazım ki şükür hali onda tezahür etsin. Yani sen geçmişte verilen onca nimetin şükrünü eda ettik de ona da talibiz. Yani haşer Cenab-ı Hak'tan alacağımız vardı da vermemiş gibi bir tavır içerisinde oluyor. Demek ki şükrün temel şeyi, mikyası bu. Kanaat. Elinde olan nimetleri insan kadrini takdir edip onların şükrünü eda etmeye çalışması lazım insanın. Evet. Diğer taraftan da çalışıp çabaladığı zaman eline geçen, ekip e, tarlasını sürdüğü zaman, e, harman zaman eline geçene bakıp az olduğunda insanın isyana kalkışmaması. Yani çalışıp çabaladıktan sonra eline geçen insanın razı olması. Cenab-ı Demek ki bunu bana layık gördü. Herkesin bir imtihanı var. Eğer burada düşük miktarda almışsam bu da benim imtihanımdır. Bakalım Cenab-ı Hak'a karşı kanaatkâr mıyım, değil miyim? Ben Rabbimin rabbinden razı mıyım, değil miyim? diye test edildiğini düşünmeli insan. Evet. Tabii çalışıp çabalamak zamanda kanaat değil bu. Evet. Belki Çalışıp çabaladıktan sonra verilene karşı insanın kanaat göstermesi lazım. Yoksa tertibi mukaddim tevfis tembelliktir diyor üstad. Evet. Neticede kanaattir. Şükrü mükiyazı kanaattir ve iktisattır. Tabi vermiş olanlara karşı da insanın ihtiramı, hürmeti, saygısı gerekir. Saçıp savurmamalı. Adeta nadide bir elmas gibi değerlendirmeli. insan. Tozunu bile zayi etmemeli kendisine verilen nimetleri ama yarısını döküp, yarısını çöpe atmak tarzında böyle kıymetli bir cevhere, verili, bir cevhere karşı yapılmayacak haksızlık söz konusu oluyor. Dolayısıyla insanın şükür halinin bir noktası da bu. yani Kendisine verilen şeyin kıymetini takdir etmek ve onu saçıp savurmamak ve rızadır razı olmak. Cenab-ı Hakk'ın Rablinden razıyız madem. Verdiğine de rıza göstermek, memnun olmak, teşekkür hali içerisinde olmak. Evet, rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı, acaba şükürsüz müyüz? Bunu nasıl anlayacağız? Buna da bir ölçü veriyor Üstad Hazretleri. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır. Hırs kanatın zıddı. Yani elinde olana kanaat etmemek, daha yükseklere gözünü dikmek ve hatta eksiklik hissi içerisinde olmak. Hatta bu yüzden bir anlamda Cenab-ı Hakk'a karşı nazlanmak, bir çeşit itiraz hali içerisinde olmak. Hırs budur. Evet. Bu da şükrün tam zıddı bir duygu oluşturuyor. Hırstır ve israftır. Belli elindekinin kıymetini bilmeyip saçıp savurmak. Hürmetsizliktir. Elinde olan şeyin kıymetini takdir etmemek, gerekli ihtiramı, saygıyı göstermemektir. Haram helal demeyip rast yemektir. En önemlisi de bu yani. Eğer insan haram helal ayrımı yapmadan, rast geleni yiyorsa bu insanın şükürsüz olduğu ayan beyandır. En temel ölçülerden bir tanesi de bu demek. Haram helale riayet şükür oluyor. Çünkü kendisine verilen nimeti Cenab-ı Hakk'ın memnun olacağı bir şekilde tüketmek önemli. Eğer Cenab-ı Hakk'ın arzu etmediği bir şekilde tüketiyorsa o külliyen şükürsüzlük hali içerisindedir. Bu da kulluğa sığmıyor. Evet hırs şükürsüzlük olduğu gibi hem sebebi mahrumiyettir hem vasıtayı zillettir. Yani şükürsüzlük madem Cenab-ı Hakk'ın en önemli e, kainattan beklediğidir... Şükürsüzlük hali, nankörlük yani Cenab-ı en sevmediği şeydir. Dolayısıyla ayet-i kerime eğer şükrederseniz artırırım. Şükretmezseniz, yani nankörlük ederseniz azabım şiddetlidir diyor. Niye? Çünkü şükürsüzlük sadece şükürsüzlük değil. Ciddi bir nankörlüktür. Nankörlük de ağırdır. Herkese ağır gelir. Cenab-ı Hakın bunca nimetine karşı insanın şükürsüzlük hali içerisinde olması nankörlüğü anlamına geliyor. Dolayısıyla bu suçun cezasını dünyada da veriyoruz. Nasıl veriyor? Mahrum ediyoruz. Elinden alıyoruz. Hem vasıtayı zillettir ya da yani insan çok zaman bir şeref, onur, makam, mevki, prestij için mal, mülk ister. Ama Cenab-ı Hak elinde olsa bile onun yüzünden onu zillete düşürür. Alçaltır. Saygı da görmez. Evet. Hatta hayat içtimaiye sahip olan mübarek karınca dahi güya hırs vasıtasıyla ayaklar altında kalmış ezilir. Evet. Ve çalışkandır. Arı ama kendisine birkaç tane yetecekken. Çünkü kanaat etmeyip senede birkaç tane buğday kafi gelirken elinden gelse binler taneyi toplar. Güya mübarek arı kanatından dolayı başlar üstünde uçar, kanaat ettiğinden balı insanlara emri ilahiyle ihsan eder yedirir. Bir ayaklar altında ezilirken diğeri başlar üstünde uçuyor. Ve insana ikram ediyor. Evet, Ne kadar bir izzetli duruma geçmiş oluyor. İşte bazı insanlar bu anlamda çalış çıvalamak, koşturmak anlamında onun eline eteğini öpmek anlamında böyle zilletli bir hayat sürerken diğerleri... Mübarek anı arı gibi kanat çırpane yerlere eğilmeden kanatla çalışır ve Cenab-ı Hak'a daha da çok verir. Çok vermese bile izzet, bir ihtiram verir insanlar nazarında da kemal mertebeye ve muhabbete vasıl olur. Demek ki hırs o vallahi ne bulacağını umuyorsa insan ondan mahrumiyete sebep oluyor ki çok zaman bu izzettir. Belki zilletle sonuçlanıyor. Malı bulup bulmaması da çok önemli değil. O mal sayesinde bir izzete kavuşmuyor. Evet Zat Akdesi'nin alemi, zat, alem-i Zatisi ve en azam ismi olan Lafzullah'tan sonra en azam ismi olan Rahman Rızk'a bakar. Evet. Cenab-ı Hakk'ın en büyük ismi Lafzullah'tır. Çünkü bütün isimler o ismin içerisinde mündemiştir. Allah lafzı. Bir de Rahman ismi var. Bu da en azam isimlerinden bir tanesi. Çünkü e, lafzullah kadar olmasa da birçok ismi, birçok sıfat-ı içerisinde taşıyor. İşte en azam ismi Rahman Rızk'a bakar. Hatta rezak anlamındadır. Rahman Rızk'a bakar ve rızıktaki şükür ile ona yetişilir. İşte i̇nsan, Cenab-ı Rahman ismine vasıl olmak istiyorsa şükürle oraya ulaşabilir. O da nasıl? İşte rızk'a bakarak Rızkı takdir ederek, ona saygı göstererek Rahman isminin tecellilerine masarılıyor oluyor. Onun rengiyle boyanıyor adeta. Hem Rahman'ın en zahir manası rezzaktır. Rızk veren. Hem şükrün envağı var. Yani değişik değişik şükürler var. O nevilerin en camii ve firiste yumurması namazdır. Ama böyle en adeta konsantre hale diyelim. Bütün e, şükürler içerisinde barındıran, şükür fiir listesi olan namazdır. Hem şükür içinde safi bir iman var. Halis bir tevhid bulunur. Çünkü bir elma yiyen ve elhamdülillah diyen adam o şükür ile ilan eder ki o elma doğrudan doğruya destekudretin yadigarı ve doğrudan doğruya hazine-i rahmetin hediyesidir demesiyle Vitikat etmesiyle her şey cüzü olsun küllü olsun onun destek kudetine teslim ediyor. Her şeyde rahmetin cilvesini bilir. Hakiki bir imanı halis bir tevhidi şükür ile beyan ediyor. Evet, burası çok önemli bir nokta. Yani bir elhamdülillah diyebilmenin, şükür ne anlama geldiğini ifade sadedinde. Yani saf bir iman. Yani insan bir kirazı mesela eline alıp yediği zaman şöyle bakıp. Kainatın sultanından kendisine bir e, nimet olduğunu düşündüğünde kendisini ve bütün varlıkları böyle nimetlendiren Allah'ı düşünüyor bir anlamda. Ve bütün zaman ve mekanlar boyutunda bunu düşünebildiğinde muhteşem bir elhamdülillah diyebiliyor insan. bunun haz ve lezzet duyabilmesi, ilahi bir iltifat hissedebilmesi saf bir imanın neticesidir. Dolayısıyla o, doğ o elma doğrudan doğruya desti kudretin yadigarı. Allah'ın kudret elinden bana göndermiş bir hediye ve doğrudan doğruya hazine-i rahmetin hediyesidir demesiyle ve itikat etmesiyle her şey cüz'ü olsun, külli olsun onun deste kudretine teslim ediyor ve her şeyde rahmetin cilvesini bilir, hakiki bir imanı ve halis bir tevhidi şükür ile beyan ediyor. Tabi insanın beklenen zaten marifetullah'tı yani kainatın sultanını tanımak ona karşı hayret ve hayranlıkla muhabbetle mukabe edebilmekti. Şimdi i̇şte şükrün içerisinde bu mana da var. Hatta çok daha yoğun bir şekilde var. Marifet Cenab-ı Hakk'ın kainattaki azametini müşahede ama bir de bize mütevecci olan rahmetini fark edebilme anlamında çok özel bir yeri var. Evet marifetin adeta prati bir anlamda şükredebilmek. Dolayısıyla arkasında, şükrün arkasında, şükredebilmenin arkasında kuvvetli bir iman yatıyor demektir. Saf bir iman. İnsanı gafil küfran nimet ile ne derece düş, hasarete düştüğünü çok cihetlerden yalnız bir veçeni söyleyeceğiz. Şöyle ki lezzetli bir nimeti insan yese şükretse o yediği nimet o şükür vasıtasıyla bir nur olur. Uhrevi bir meyve-i cennet olur. Evet. Bu da enteresan. Bir elma yiyoruz. Bu elma şükrettiğimizde Aydan Üstad başka bir yerde öyle bir ifade kullanıyor. İşte burada bir Elma yersin elhamdülillah dersin ahirette elhamdülillah yersin anlamında ne anlama geliyor? Yani bizim burada yapıp ettiklerimiz ahirette karşımıza çıkacak. He Hiçbir şey zerre kadar bir iyiliğimiz ihmal edilmeyecek. İşte insan şükürle işte böylesine bir muhteşem marifetullah ve muhabbetullah e, nişanesinin tecellisine mazhar oluyor ki bu vazife yaptığı zaman insan öbür tarafta bu şükrün de ayrıca meyvesini yiyecek. Dolayısıyla elhamdülillah dediğimizde ahirette elhamdülillah bize yedirilecek. Ne anlamda? Yani bu kelimeden hasıl olan bir nimetle muhatap olacağız ve bileceğiz ki o filan zamanda filan tarihte filan yerde yaptığım şükrün meyvesidir. Anlamında başka yerlerde izahlar var. Dolayısıyla şükretmek de bir e, sevaptır ve karşılığı muhakkaktır. Ahirette bir cennet meyvesi olarak bize takdim edilecektir. Verdiği lezzet ile Cenab-ı Hakk'ın iltifatı rahmetin neseri olduğunu düşünmekle büyük ve daimi bir lezzet ve zevk veriyor. Bu gibi manevi lüpleri ve hülasaları ve manevi maddeleri ulvi makamlara gönderip, yani bir elma yediğimiz zaman asıl özü buydu. Cenab-ı Hakk'ın isimlerine, Cenab-ı Hakk'ın iltifatına e, adeta nişaneydi o elma. İşte bunları ilk önce bakıp daha yemeden, Bismillah'la bunların Allah'tan olduğunu bilip, bir üzerine elhamdülillahla bitirdiğimizde bundan hasıl olacak manevi meyveler ahirete intikal ediyor. Daha biz yerken maddi ve tufli posa ve kışri yani vazifesini bitiren lüzumsuz kalan maddeleri fuzulat olup aslına yani anasılara inkılap etmeye gidiyor. Diğer kısımları dünyada kalıyor ve kendi o kendisini teşkil eden atomlarına ayrılıyor bir anlamda vazifesini bitirmiş olarak. Dolayısıyla vazifesine ahirete aslında mal olmaktı. İnsan bir meyveyi yiyip bir nimeti yiyip şükrettiği zaman ondan hasıl olan manalar ahirete intikal ediyor bir anlamda. Eğer şükretmezse o muvakkat lezzet, zeval ile bir elem ve teessüf bırakır ve kendisi dahi kazurat olur. Hangi nimeti muhatapsa insan o nimeti yedikten sonra 3-5 dakikalık bir damak okşamasından sonra kendisi lahumlara layık bir hale geliyor. Elmas mahiyetindeki nimet kömüre kalp olur. Elmas gibi değerliyken artık kömür gibi değersiz bir hale düşüyor. Şükür ile zail rızıklar daimi lezzetler, baki meyveler verir. Şükürsüz nimet en güzel bir suretten çirkin bir surete döner. Çünkü o gafile göre rızkın akıbeti muvakkat bir lezzetten sonra fuzulattır. Yani sanki kendi açısından bencilce baktığı için her şeye kendi açısından değerlendiriyor. Sadece işte birkaç dakika damağını okşayıp gidiyor. O kadar. Dolayısıyla kıymeti ne kadar düşüyoruz? Evet rızkın aşka layık bir sureti var. O da şükür ile o suret görünür. Yoksa ehli gaflet ve dalaletin rızkı aşkları bir hayvanlıktır. Hayvanlar da seviyorlar ama hayvanca o kadar. Adeta bir solucan nasıl bir nimete ilgi gösteriyorsa, bir insan da öyle gösteriyorsa hayvandan farkı yoktur. Dolayısıyla insandan beklenen o değil. Yani bir kedinin önüne atılan bir ciğere kedi atlar üstüne yer. Kimden gelmiş, nereden gelmiş öyle bir derdi yoktur. Yani onu atan sahibini tanımaz. İltifat etmez ona karşı. Dolayısıyla İnsandaki önüne koyan nimete baktığı zaman bunu kim gönderdi, niye gönderdi, maksadı nedir diye bunu düşünüp e, bunun gereği duygularla insan donanmazsa hayvanın farkı kalmıyor. Daha buna kıyas et ki ehli i dalalet ve gaflet ne derece hasaret ediyorlar. Enva ziyaret içinde en ziyade rızkın envana muhtaç insandır. Cenab-ı Hak insanı çok özel olarak en muhtaç bir vaziyette yaratmış Cenab-ı Hakk insanın bütün esmasına cami bir ayna ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharatını tartacak, tanıyacak cihazata malik bir muzeyi kudret ve bütün esmasının cilvelerinin, vaziyetlerinin, inceliklerinin mizana çekecek aletleri havi bir halife-i arz suretinde Yani insan hayvan gibi bir maksatla yaratılmış değil. Öyle farklı donanımları var ki insanın, Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini anlayabilecek, ...tadabilecek, tanıyabilecek bir vasıfta yaratılmış. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin inceliklerine insan fark edebilecek haletleri havi. Dolayısıyla halife-i arz. Yani adeta kainat bir yana, insan bir yana. Bir anlamda insana bu kadar değer atfediyor Cenab-ı Hak. Ve insanı bu kadar muhtaç yaratıyor... Onun için hadsiz bir ihtiyaç verip maddi ve manevi rızkın hadsiz envana muhtaç etmiştir. İnsanın şükredebilmesi için en temel şey ihtiyacını fark edebilmesidir. İnsan ne kadar muhtaçsa ona verilen e, ikram o nispetle değerli oluyor. Dolayısıyla insan bütün kainat adeta muhtaç yaratılmış bir canlı. Dolayısıyla her şeye ihtiyacı var insanın ve bütün ihtiyaçların karşılandığını bilip insanın ona karşı bu ihtiyaçlarını karşılayan rahmete karşı şükran ve minnet hisleriyle dolması gerekiyor. İnsanı bu camiyete göre en âlâ bir mevki olan ahsen-ı takvime çıkarmak vasıtası şükürdür. Demek ki insan için gerçekten insan olmanın yolu şükürdür. Yani nedir? Kainata dağılmış olan, hatta bütün mahlukata mütevecci olan rahmeti insanın keşfedip, tamamını külli bir nazarla, genel bir bakışla anlayıp, Buna karşı bütün kalbiyle şükran ve minnetle dolu olabilmek insanı insan yapan en önemli vasıf. Şükür olmazsa esfeli safiline düşer. Öbür türlü insan yoksa bütün kainattan koptu gibi bütün mahlukattan da kopar. Sadece kendi zevki ve keyfiyle yaşayan bir solucan hükmüne düşer. Ondan da aşağı düşer. Şükür olmazsa esfeli safiline düşer, bir zulm azimi irtikap eder. Dehşetli bir zulüm işlemiş olur. Zulüm nedir? Hakkı, haklı hakkını vermemektir. İşte kainatın sultanının hakkı olan bu şükrü yapmamak bir zulümdür. Nankörlük ciddi bir zulümdür. El hasıl en âli ve en yüksek tarik olan Tarık Ubudiyet ve Mahbubiyetin dört esasından en büyük esası şükürdür ki o dört esas şöyle tabir edilmiş. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı çok yollar var ama üstat bir yol tarif ediyor. Cenab-ı Hakk'ın sevgisine Muhatap olabilmek, onun tarafından sevilebilecek hale gelmek için. Der tarihi acz mendi lazım lazımmet çarçiz, acz mutlak, fakr mutlak, şevk mutlak, şükr mutlak, ey aziz. Evet. Aciz tarihi diyor, dört şey ister. Mutlak aciz olmak, insan kendisinin ve diğer mahlukatın acizliğini bilmek. Kendi acizliğinin içerisinde Cenab-ı kudretini fark edebilmek. Bütün kainata mütevecci. Biri bu. Fakr-ı mutlak. Kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın ihtiyacını fark etmek. Dolayısıyla bu ihtiyaca mukabele eden Cenab-ı rahmetini fark edebilmek. Şevki mutlak. Dolayısıyla kendisine mütevecci olan bunca nimete karşı insanın şevk göstermesi. Şükrü mutlak. Sonra da bu şevke bu şef sonucu erdiği bunca nimetlere karşı insanın son derece şükran ve minnet hisleriyle dolması. İnsan bu dördün yapabildiğinde Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak için çok kestirme bir yol bulmuş oluyor. Allahümme, jen'le min al-sha'kirin bı rahmetiKA, ya arham ar rahimin. Subhanak la ilmala ne illa məllem tanı. İna kant hakim. Allahumma, salli ve sallim ala səyid an Muhammed, səyid al-sha'kirin ve ala alı ve